Türklerin ise ülkesi Türkistan'dır. Sınırları Horasan'ın doğusundan Çin'in batısına kadar ve Hindistan'ın kuzeyinden yeryüzünün en son noktasına kadar devam eder. Ee, en nihaye fi garibul hadis tertibu kamüsul Muhit, e, mehalimus ma sunen ve mu'cemul buldan e, en nihaye el ve vel yine fetrbari'nin şerhinde geçmektedir bu söylediklerim. Müslimin Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. La takumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun tulk qawman wujuhum kal majanil mutrakah yelbasun eş-şar yemşun fi eş-şar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 Radıyall e, anh, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle derken işittim. Min ashati's saati an tuqatilu kavman ayradal wujuh ve buyuruyor ki geniş yüzlü yüzleri sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet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 benim emrim gelmeden Türkleri öldürme. Ben diyor Ebu Yala diyor ben de dedim ki ey müminlerin emiri neden? O zaman Maviye radıyallahu anh dedi ki ben Resulullah'ı Aleyhissalatu Vesselam'ı şöyle derken dinledim. La tezharanna turku ala al-arab hatta tulhiqaha bi e, bimanabit şihhi ve kaysem Aişe (s.a.v.) buyurmuştur ki muhakkak Türkler Araplara galip gelecektir. Türkler Araplara galip gelecektir. Şiih otlakları ve Kaysum'a kadar onları takip edecekler. Bu yüzden onlarla savaşmak hoşuma gitmiyor dedi. Yani Maviye, e, radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah (s.a.v.)'dan şu hadisi işittiğim için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 Kaysum ise Santonim kara gelin bitkisi de deniyor ona çeviren bu şekilde e, yorumlamış. Çölde yetişen güzel kokulu bir bitki. Şehrin karşı tarafındaki sudur. Aralarında Mekke ve Kufe arasında bulunan ve hacıların geçtiği dağ yolu olan Fay yöresi vardır diyor. Eee el mecmuhul da geçmektedir bu yorum. Abdullah bin Burayde babasının şöyle dediğini rivayet ediyor.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 وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْاَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِينُ سِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam İnsanlardan en hayırlılarını başlarına gelene kadar bu durum, bu durumdan yani yöneticilik en çok nefret edenler olduğunu görürsünüz.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 Atarak diyoruz ki emanetin kaybolması kıyamet alametlerindendir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. İzâ duy'atil emanetü fentazir sâ'a.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 Dikkatle dinleyelim inşallah. Hadis e, biraz daha yani okuduklarıma göre biraz daha e, metni uzun. İnşallah iyi anlayalım. Huzeyfe radıyallahu şöyle diyor. Hatırlayınız yine kıyamet alameti ve yine Huzeyfe radıyallahu niçin? Çünkü Huzeyfe radıyallahu diyor ki ben benim kadar kıyamet alametlerini bilen başka birisi yoktur. Çünkü ben Resulullah sallallahu ve işte bir fecir namazında oturduk. Eee fecir namazını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 ve qubdu'l yani ilmin ortadan kaldırılmasına işaret ediyor. Gerçekten ilim ortadan kaldırılmıştır. Lütfen bir camiye giriniz ve o camide bulunanlara sesleniniz, deyin ki mesela bize ehli sünnet ve cemaatın akidesini anlatır mısınız? Böyle bir soru sorun. Onlara soracaksınız siz kime tabisiniz diyecekler ki ehli sünnet ve cemaat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 Amr bin As şöyle diyor. Yani Amr bin As'ın oğlu Abdullah diyor ki ben Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam şöyle derken işittim. Allaha la yakbudul ilmen e, ilmen ilmen tiza'an yantazi'uhu minel ibad velakin yakbudul ilme biqabdil ulema hatta iza lem yubqi alime اَتْتَغَدَ النَّاسُ رُؤُسًا جُحَّالًا فَسُئِلُوا فَاَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَدَلُّوا وَاَدَلُّوا Aleyhisselatü vesselam buyuruyor, diyor ki, Allah, ilmi kullardan çekip çıkararak değil, alimlerin ruhlarını almak suretiyle kaldırır. Nihayet hiçbir alim bırakmayınca, halk bir takım cahil kimseleri kendilerine başkanlar edinirler. Bunlara